Merhaba, bugün 2 Şubat yani Dünya Sulak Alanlar Günü. WWF Türkiye 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde artan su talebini karşılamak için müthiş hayallerle ve büyük umutlarla girişilen havzalar arası su transferleri projelerini mercek altına alarak çılgın rüyalar ve boş umutlar olarak niteledi. Sosyal, ekonomik ve ekolojik etkiler göz ardı edilerek gerçekleştirilen havzalar arası su transferi projeleri nehir sistemleri arasındaki bağlantıyı kopardığı için birçok fiziksel ve biyolojik değişikliğe neden oluyor. Dünyada 364 büyük ölçekli havzalar arası su transferi projesiyle yılda 400 milyar metreküp su yer değiştiriyor ve 2020'de bu rakamın 800 milyar metreküp'e çıkacağı tahmin ediliyor. Su transferi projeleri ise çözüm yerine karmaşa getiriyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak, Türkiye'de en son mavi tünel projesiyle gündeme gelen ve Doğu Akdeniz havzasından alınacak suyla Konya Kapalı Havzası'nda 223 bin hektar alanın sulanmasını öngören havzalar arası su transferi projelerinin sosyal ve çevresel bakımdan zararlı olduğunu kaydetti. Başlak bu projelerin nehir akışında değişikliklere neden olarak tuzlanmaya kıyı erozyonuna ve istilacı türlerin transferine neden olabileceğini, tehlike altındaki sucul canlılara ve korunan alanlara çok büyük ekolojik maliyetler doğurabileceğini dile getirdi. Başlak bu yüzden bu tarz projeler tasarlanırken, Dünya Barajlar Komisyonu tarafından belirlenen ilkeler göz önünde bulundurulmalı, kapsamlı bir ihtiyaç analizi ve alternatiflerin değerlendirilmesi yapılmalı, alternatifler değerlendirilirken su sorunu bütün nehir havzasını kapsayacak Entegre bir planlama ile ele alınmalı ve öncelikle her havzanın sorunu kendi içinde çözülmelidir dedi. Dünya sulak alanlar gününüz kutlu olsun diyoruz. Boğazda kaçak avlanan bir trolcünün silahlı saldırısına uğrayan ve bir gözünü kaybeden Rumeli Kavga Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Aslan, 4 Şubat Cumartesi günü hastaneden taburcu oluyor. Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Deniz Sözü Doğru 4 Şubat saat 13'te SSK Ok Meydanı Hastanesi'nde bir araya gelecek olan Greenpeace, İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, Sürkop ve ona bağlı kooperatif başkanları fikir sahibi damakları ile hem yaşanan şiddeti kınacaklarını hem de birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini dile getirerek, yasa dışı trol avcılığının önüne geçilmesi ve trolcu tehditlerinin son bulması için Hükümete sesimizi iletmek amacıyla buluşacağız dedi. 4 Şubat saat 1'de SSK Ok Meydanı Hastanesi önünde dayanışmaya sevgili dinleyicilerimiz de katılabilirler. Kamuoyunun açık ve doğrudan muhalifetine rağmen, Biyogüvenlik Kurulu kararıyla aşama aşama Türkiye'ye sokulan genetiği değiştirilmiş organizmalara bir darbede Danıştay'dan geldi. Danıştay, genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerine dair yönetmeliğin, İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerin ithalatına ve piyasaya sunulmasına izin veren 6. maddesini iptal ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. Davayı Türk Tabipler Birliği açmıştı. Önceden yönetmelikle insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatı ve piyasaya sunulması yasakken, Yapılan değişiklikle bu durumun önü açılmıştı. Danıştay'ın kararının ardından söz konusu GDO ve ürünlerin ithalatı ve piyasaya sunulması yeniden yasaklanmış oldu. Öte yandan GDO'ya bir darbe de Avrupa'da geldi. Çok uluslu GDO tekeli Monsanto, Fransa'da böceklere dayanıklı mısır satma planlarını rafa kaldırdığını açıkladı. Monsanto, Fransa'da mahkemenin ilgili ürünün satışının yasaklanmasını başvurusunun geri çevirmesine rağmen ülkede... Mon 210 ürününü satmayacağını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada Monsanto Mon 810'un 2012 yılı veya daha sonrasında Fransa'da satılabilir olduğunu düşünmemektedir dendi. Geçen hafta da Alman Geydo araştırma firması BASF da Geydo araştırmalarını Avrupa'dan çekerek sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüreceğini açıklamıştı. BASF ve Monsanto'nun kararları Avrupa Birliği'nde GEDO'lara karşı kazanılmış büyük bir başarı ve sağlığından endişe eden Avrupalılarsa bu kararlara çok seviniyorlar. Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, Meytiha'nın Konya Karapınar ve Karaman Ayrancı Akçaşehir'de 1.8 milyar tonluk Türkiye'nin ikinci büyük kömür rezervinin bulunduğunu dile getirerek kömür rezervinin çok olması sebebiyle elektrik üretimi AŞ Genel Müdürlüğü tarafından bu bölgede termik santral kurulması için çalışmalara başlanıldığını söyledi. Akgün bölgede kurulacak termik santrallerin 5000 megawattlık güce sahip olacağını belirtildiğini, etüt çalışmaları devam eden projeye 2013 yılında başlanacağı ve 5-6 yıl içinde sonuçlanacağını söyledi. Yeni enerji yatırımlarının gözdesinin Karaman olacağını belirten Akgün, bunun halka hayırlı olması temennisinde bulunmayı ihmal etmedi. Anlaşılan gerzelilerden sonra Karamanlılar da geleceklerine, sağlıklarına, tarlalarına ve iklim değişikliğine karşı yeni bir mücadeleye girmek zorunda kalacak. Milletvekili Akgün ise, milletin vekili ise bir an önce bu planların karşısında yer almalı, yanında değil. Kömür çocuklarımızın geleceği için en büyük tehdit, yavaş ve sinsi bir düşman, geleceği karartan. Bırakalım kömür yerin altında kalsın, biz yüzümüzü dönelim güneş ve rüzgara. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum, esen kalın.